Sonra o dünya seyyahı kendi aklına dedi ki Madem bu kainatın mevcudatı ile Malikimi ve Halikimi arıyorum elbette her şeyden evvel bu mevcudatın en meşhuru ve adasının tasdikiyle dahi en mükemmeli ve en büyük kumandanı ve en namdar hakimi ve sözce en yükseyi ve akılca en parlağı ve 14 asrı faziletiyle ve Kur'an'ı ile ışıklandıran Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu vesselam'a ziyaret etmek ve aradığımı ondan sormak için asr-ı saadet'e beraber gitmeliyiz diyerek aklıyla beraber o asra girdi gördü ki o asır hakikaten o zat Aleyhissalatu vesselam ile bir saadet-i beşeriyye asrı olmuş çünkü en bedevi ve en ümmi bir kavmi getirdiği nur vasıtasıyla kısa bir zamanda dünyaya üstat ve hakim elemiş. Hem kendi aklına dedi: Biz en evvel bu fevkalade zatın aleyhissalatu vesselam bir derece kıymetini ve sözlerinin hakkaniyetini ve ihbaratının doğruluğunu bilmeliyiz. Sonra halikımızı ondan sormalıyız diyerek taharriye başladı. Bulduğu hadsiz kat'î delillerden burada yalnız dokuz külliyetine birer kısa işaret edilecek. Birincisi bu zatta Aleyhissalatu vesselam hatta düşmanlarının tasdikiyle dahi bütün güzel huyların ve hasletlerin bulunması ve Wanşak kal kamer ve ma ramaytu iz ramayta ve lakinallah ra ayetlerinin sarahatiyle bir parmağının işaretiyle kamer iki parça olması ve bir avucuyla adasının ordusuna attığı az bir toprak umum o ordunun gözlerine girmesiyle kaçmaları ve susuz kalmış kendi ordusuna Beş parmağından kevser gibi akan suyu kifayet derecesinde içirmesi gibi nakliyat-i ile ve bir kısmı tevatür ile yüzer mucizatın onun elinde zahir olmasıdır. Bu mucizattan 300'den ziyade bir kısmı 19. mektub olan mucizat Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam namındaki harika ve kerametli bir risalede kat'i delilleriyle beraber beyan edildiğinden onları ona havale ederek dedi ki. Bu kadar ahlak-ı hasene ve kemalatla beraber bu kadar mucizatı bahiresi bulunan bir zat aleyhissalatu vesselam elbette en doğru sözlüdür. Ahlaksızların işi olan hileye, yalana, yanlışa tenezzül etmesi kabil değil. İkincisi, elinde bu kainat sahibinin bir fermanı bulunduğu ve o fermanı her asırda 300 milyondan ziyade insanların kabul ve tasdik ettikleri ve o ferman olan Kur'an-ı azim yedi veciyle harika olmasıdır ve bu Kur'an'ın 40 veciyle mucize olduğu ve kainat halikinin sözü bulunduğu kuvvetli delilleriyle beraber 25. söz ve mucizatı Kur'aniye namlarındaki Risale-i Nur'un bir güneşi olan meşhur bir risalede tafsilen beyan edilmesinden onu ona havale ederek dedi Böyle aynı hak ve hakikat bir fermanın tercümanı ve tebliğ edicisi bir zât da Aleyhissalatu vesselam Fermana cinayet ve ferman sahibine hıyanet hükmünde olan yalan olamaz ve bulunamaz. Üçüncüsü, O zat aleyhissalatu vesselam öyle bir şeriat ve bir İslamiyet ve bir ubudiyet ve bir dua ve bir davet ve bir iman ile meydana çıkmış ki onların ne misli var ve ne de olur. Ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur. Çünkü ümmî bir zatta aleyhissalatu vesselam zuhur eden o şeriat 14 asrı ve nev-i beşerin humsunu adilane ve hakkaniyet üzere ve müdakkikane hadsiz kanunlarıyla idare etmesi emsal kabul etmez. Hem ümmi bir zatın aleyhissalatu vesselam ef'al ve akval ve ahvalinden çıkan İslamiyet her asırda 300 milyon insanın rehberi ve mercii ve akıllarının muallimi ve mürşidi ve kalplerinin münevviri ve musaffisi ve nefislerinin mürebbisi ve müzekkisi ve ruhlarının medar inkişafı ve madeni terakkiyatı olması cihetiyle misli olamaz ve olamamış. Hem dininde bulunan bütün ibadatın bütün envağında en ileri olması ve herkesten ziyade takvada bulunması ve Allah'tan korkması ve fevkalade daimî mücahedat ve dağdağlar içinde tam tamına ubudiyetin en ince esrarına kadar müraat etmesi ve hiç kimseyi taklit etmeyerek, ve tam manasıyla ve müftediâne fakat en mükemmel olarak hem ibtida ve intihayı birleştirerek yapması elbette misli görülmez ve görünmemiş. Hem binler dua ve münacaatlarından Cevşenül Kebir ile öyle bir marifet-ı rabbaniye ile öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki o zamandan beri gelen ehli marifet ve ehli velayet telâuk-ı efkâr ile beraber ne o mertebeyi marifete ve ne de o dereceyi tavsife yetişememeleri gösteriyor ki duada dahi onun misli yoktur. Risale-i münacatın başında Cevşenül Kebir'in 99 fıkrasından bir fıkrasının kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam Cevşen'in dahi misli yoktur diyecek. Hem tebliğ risalette ve nasihat hakkı davette o derece metanet ve sebat ve cesaret göstermiş ki büyük devletler ve büyük dinler Hatta kavim ve kabilesi ve amcası ona şiddetli adavet ettikleri halde zerre miktar bir eseri tereddüt, bir telaş, bir korkaklık göstermemesi ve tek başıyla ile bütün dünyaya meydan okuması ve başa da çıkarması ve İslamiyet'i dünyanın başına geçirmesi ispat eder ki tebliğ ve davette dahi misli olmamış ve olamaz. Hem imanda öyle fevkalade bir kuvvet ve harika bir yakîn ve mucizane bir inkişaf. Ve cihanı ışıklandıran bir ulvi itikat taşımış ki o zamanın hükümrani olan bütün efkar ve akideleri ve hükümanın hikmetleri ve ruhani reislerin ilimleri ona muarız ve muhalif ve münkir oldukları halde onun ne yakînine ne itikadına ne itimadına ne itminanına hiçbir şüphe hiçbir tereddüt hiçbir zaaf hiçbir vesvese vermemesi ve maneviyatta ve merati bir imaniyede. Terakki eden başta sahabeler ve bütün ehli velayet onun her vakit mertebeyi i imanından feyz almaları ve onu en yüksek derecede bulmaları bilbedaha gösterir ki imanı dahi emsalsizdir. İşte böyle emsalsiz bir şeriat ve misilsiz bir İslamiyet ve harika bir ubudiyet ve fevkalade bir dua ve cihan pesendane bir davet ve mucizane bir iman sahibinde Elbette hiçbir cihetle yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı ve aklı dahi tasdik etti. Dördüncüsü, enbiyaların aleyhisselam icmaı, nasıl ki vücut ve vahdaniyet ilahiyeye gayet kuvvetli bir delildir. Öyle de bu zatın aleyhissalatu vesselam doğruluğuna ve risaletine gayet sağlam bir şehadettir. Çünkü enbiya aleyhisselamın doğruluklarına ve peygamber olmalarına medar olan ne kadar kutsi sıfatlar ve mucizeler ve vazifeler varsa o zatta Aleyhissalatu vesselam en ileride olduğu tarihçe musaddaktır. Demek onlar nasıl ki lisan-ı ile, Tevrat, İncil, Zebur ve Suhuf'larında bu zatın Aleyhissalatu vesselam geleceğini haber verip insanlara beşaret vermişler ki Kütûb-ı Mukaddesenin o beşaretli işaretinden 20'den fazla ve pek zahir bir kısmı 19. mektupta güzelce beyan ve ispat edilmiş. Öyle de lisan-ı halleriyle yani nübüvvetleriyle ve mucizeleriyle kendi mesleklerinde ve vazifelerinde en ileri ve en mükemmel olan bu zatı tasdik edip davasını imza ediyorlar ve lisan-ı kal ve icma ile bahtaniyete delalet ettikleri gibi lisan-ı hal ile ve ittifak ile de bu zatın sadıkiyetine şahadet ediyorlar diye anladı. 5.'si bu zatın düsturlarıyla ve terbiyesi ve tebayiyetiyle ve arkasından gitmeleriyle hakka hakikata kemalata keramata keşfiyata mücahadata yetişen binlerce evliya vahdaniyete delalet ettikleri gibi üstatları olan bu zatın sadakiyetine ve risaletine icma ve ittifakla şahadet ediyorlar ve alemi gaybtan verdiği haberlerin bir kısmını nur velayetle ile müşahede etmeleri ve umumunu nuru iman ile ya ilmel yakîn veya aynel yakîn veya hakkel yakîn suretinde itikat ve tasdik etmeleri üstatları olan bu zatın derece-i hakkaniyet ve sadıkiyetini güneş gibi gösterdiğini gördü. 6.sı bu zatın ümmîliği ile beraber getirdiği hakâîk-i kutsiye ve ihtira ettiği ulûmu âliye ve keşfettiği marifet-i ilahiyenin dersiyle ve talimiyle Mertebeyi ilmiyede en yüksek makama yetişen milyonlar asfiya-i mudakkikin ve siddikîn muhakkikin ve dahi hüküma-i mü'minîn bu zatın üssül esas davası olan vahdaniyeti kuvvetli bürhanları ile bir ittifak ispat ve tasdik ettikleri gibi bu muallimi ekberin ve bu üstad-ı azamın hakkaniyetine ve sözlerinin hakikat olduğuna ittifak ile şahadetleri gündüz gibi bir hüccet-i risaleti ve sadakiyetidir. Mesela Risale-i Nur yüz parçası ile bu zatın sadakatının bir tek bürhanıdır. Yedincisi, Al ve Ashab namında ve Nev'î beşerin enbiyadan sonra feraset ve dirayet ve kemalatla en meşhuru ve en muhterem ve en namdarı ve en dindar ve keskin nazarlı taifî azimesi, Kemali merak ile ve gayet dikkat ve nihayet ciddiyetle bu zâtın bütün gizli ve aşikar hallerini ve fikirlerini ve vaziyetlerini taharrî ve teftiş ve tedkik etmeleri neticesinde bu zatın dünyada en sadık ve en yüksek ve en haklı ve hakikatli olduğuna ittifak ile ve icma ile sarsılmaz tasdikleri ve kuvvetli imanları güneşin ziyasına delalet eden gündüz gibi bir delildir diye anladı. 8.cisi bu kainat nasıl ki kendini icat ve idare ve tertip eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile bir saray gibi bir kitap gibi bir sergi gibi bir tamaşagah gibi tasarruf eden saniine ve katibine ve nakkaşına delalet eder. Öyle de kainatın hilkatindeki maksadı ilahiyeyi bilecek ve bildirecek ve tahabülatındaki rabbani hikmetlerini talim edecek ve vazife darane harekatındaki neticeleri ders verecek ve mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudatın kemalatını ilan edecek ve o kitabı kebirin manalarını ifade edecek bir yüksek delal, bir doğru keşşaf, bir muhakkik üstad, bir sadık muallim istediği ve iktiza ettiği ve her halde bulunmasına delalet ettiği cihetiyle elbette bu vazifeleri herkesten ziyade yapan bu zatın hakkaniyetine ve bu kainat halıkının en yüksek ve sadık bir memuru olduğuna şahadet ettiğini bildi. 9. Madem bu sanatlı ve hikmetli ile kendi hünerlerini ve sanatkarlığının kemalatını teşhir etmek ve bu süslü, zinetli nihayetsiz mahlukatıyla kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bu lezzetli ve kıymetli hesapsız nimetleriyle kendine teşekkür ve hamd ettirmek ve bu şefkatli ve himayetli umumi terbiye ve iâşe ile hatta ağızların en ince zevklerini ve ıçdaların her nevini tatmin edecek bir surette ihzar edilen rabbanî itamlar ve ziyafetler ile kendi rububiyetine karşı minnetdarane ve müteşekkirane ve perestişkerane ibadet ettirmek ve mevsimlerin tebdili ve gece gündüzün tahvili ve ihtilafi gibi azametli ve haşmetli tasarrufat ve icraat ve dehşetli ve hikmetli faaliyet ve hallakiyet ile kendi uluhiyetini izhar ederek o uluhiyetine karşı iman ve teslim ve inkıyat ve itaat ettirmek ve her vakit iyiliği ve iyileri himaye, fenalığı ve fenaları izale ve semavi tokatlar ile zalimleri ve yalancıları imha etmek cihetiyle hakkaniyet ve adaletini göstermek isteyen perde arkasında birisi var. Elbette ve her halde o gayb zatın yanında en sevgili mahluku ve en doğru abdi ve onun mezkür maksatlarına tam hizmet ederek hilkat-ı kainatın tılsımını ve muammasını hal ve keşfeden ve daima o Halık'ın namına hareket eden ve ondan istimdad eden ve muvaffakiyet isteyen ve onun tarafından imdada ve tevfika mazhar olan ve Muhammed-i Kureyşi denilen bu zat olacak Aleyhissalatu vesselam hem aklına dedi madem bu mezkür dokuz hakikatler bu zatın sıdkına şehadet ederler elbette bu adem beniadem'in medar-ı şerefi ve bu alemin medar-ı iftiharıdır ve ona fahr-ı alem ve şerefi Adem denilmesi pek layıktır ve onun elinde bulunan ferman-ı Rahman olan Kur'an-ı mucizül beyan'ın haşmeti saltanatı maneviyesinin nızfı arzı istilası ve şahsi kemalatı ve yüksek hasletleri gösteriyor ki bu alemde en mühim zat budur. Halikimiz hakkında en mühim söz onundur. İşte gel bak bu harika zatın yüzer zahir ve bahir kat'i mucizelerinin kuvvetine ve dinindeki binler ali ve esaslı hakikatlarına istinaden bütün davalarının esası ve bütün hayatının gayesi Vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfatına ve esmasına delalet ve şehadet ve o vacibül vücudu ispat ve ilan ve ilam etmektir. Demek bu kainatın manevi güneşi ve hakımızın en parlak bir bürhanı, bu Habibullah denilen zattır ki onun şehadetini teyit ve tasdik ve imza eden aldanmaz ve aldatmaz üç büyük icma var. Birincisi, eğer perdeyi gayb açılsa yakınım ziyadeleşmeyecek diyen İmam Ali radıyallahu an ve yerdeyken Arş-ı Azam'ı ve israfilin azameti heykelini temaşa eden Gavs-ı Azam Kutlisa sırruhu gibi keskin nazar ve gayb bin gözleri bulunan binler aktab ve evliya-i i cami ve Ali Muhammed namı ile şöhret şiar-ı alem olan cemaat Nuraniyenin icma ile tasdikleridir. İkincisi, bedevi bir kavim ve ümmi bir muhitte hayatı içtimaiyeden ve efkarı siyasiyeden hali ve kitapsız ve fetret asrının karanlıklarında bulunan ve pek az bir zamanda en medeni ve malumatlı ve hayatı içtimaiyede ve siyasiyede en ileri olan milletlere ve hükümetlere üstat ve rehber ve diplomat ve hakimi adil olarak şarktan garba kadar cihan pesendane idare eden ve sahabe ile dünyada namdar olan cemaat-ı meşhurenin ittifakla can ve mallarını peder ve aşiretlerini feda ettiren bir kuvvetli imanla tasdikleridir. Üçüncüsü her asırda binlerle efrada bulunan ve her fende dahiyane ileri giden ve muhtelif mesleklerde çalışan ümmetinde yetişen hadsiz muhakkik ve mütebahhir ulemasının cemaat-ı tevafukla ve ilmel yakın derecesinde tasdikleridir. Demek bu zatın vahdaniyete şahadeti şahsi ve cüz'î değil, belki umumî ve külli ve sarsılmaz ve bütün şeytanlar toplansa karşısına hiçbir cihetle çıkamaz bir şahadettir diye hükmetti. İşte asr-ı saadet'te aklıyla beraber seyahat eden dünya misafiri ve hayat yolcusunun o medrese-i nuraniyeden aldığı derse kısa bir işaret olarak Birinci makamın 16. mertebesinde böyle. La ilahe illallahul vacibul vucudil vâhidul ahadul lezî dell ala vucubi vucudihi, fi vahdetihi fahrul alam ve şeref-ü nev'i benî âdem, bi'azameti Kur'anihi ve haşmeti vüsat dinihi ve kethret kemalatihi ve ulviyyeti ahlâkihi, hatta bi'tasdîk-i وكذا شهد وبرهن بقبة مئات معجزاته الظاهرة الباهرة المصدقة المصدقة وبقبة آلاف حكائك دينه الساطعة القاطعة بإجماع آله ذوي الأنوار وباتفاق أصحابه ذوي الأبصار وبتوافق محككي أمته ذوي البراهين والبصائر النوارة دني المشتر